Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Çok önemli bir haberle başlayalım programımıza. Dünya Birleşmiş Milletler çatısı altında plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler plastiklerin üretimi, kullanımı ve bertarafı için kurallar koyabilecek küresel bir anlaşma için müzakerelere başlamayı kabul etti. Karar, Kenyan'ın başkenti Nairobi'deki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alındı. Böylece 200 ülke plastik krizi konusunda harekete geçme taahhüdünde bulunmuş oldu. Plastik atıkların yaşam alanlarına yok ettiğine, yaban hayatına verdiği zarara ve besin zincirini kirlettiğine dair inanç gitgide artıyor. Tüm bu gelişmeler kaygı yaratıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele için Paris Anlaşması gibi plastiğin de dünyanın Plastik atıklarını azaltma rotasını belirleyen kendi bağlayıcı anlaşmasına sahip olması gerektiğine inanıyor. 1 Mart'ta maden yönetmeliğine eklenen bir maddenin resmi gazetede yayınlanmasıyla zeytinlerin kömür madenciliği için yok edilmesinin önü açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace maddeye göre ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülebilecek ve bu faaliyetlere ilişkin tesisler inşa edilebilecek. Bu zeytinliklerin kömür madenciliği için yok edilmesi ve iklim krizinin ana nedeni olan kömür yakımıyla elektrik üretimine bağımlılığının da devam etmesi anlamına geliyor. Çağ dışı, tüm dünyanın terk ettiği bir enerji üretim biçimi için zeytin ağaçlarımızın yok edilmesi, orman varlığımızın tahrip edilmesi, havamızın kirletilmesi, sağlıklı gıdaya erişim hakkımızın ihlal edilmesi ve iklim krizine karşı Kırılganlığımızın arttırılması kabul edilemez. Üstüne üstlük bu madde yasaya aykırı. Yasaya aykırı bu maddeyi geri çekin ve zeytinlikleri, ormanları ve diğer doğal alanları yıkıcı madenciliğe kapatın. İklim krizinin neden olan bu tehlikeli kömür sevdasından vazgeçin. Zeytinin yasal koruması tam 20 yıldır çeşitli yasa ve yönetmelik değişiklikleri aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Zeytinin önemli bir ihracat kalemi olduğunu, kendine yeten bir üretim ekonomisi için kritik önemde. Hane ve ülke ekonomisini geliştiren, yoksullukla mücadeleyi destekleyen bir değer olduğu da. Böyle bir varlık, iklim krizinin, orman tahribatının ve doğal yaşam varlığının en önemli nedenlerinden madenciliğe kurban edilebilir mi? Soruyoruz, maden ve enerji şirketleri ayrıcalıklı bir grup mu? diye konuştu Greenpeace ayrıca. Bu açıklamanın yazıldığı saatlerde yeni bir yönetmelik değişikliğiyle sit kapsamındaki koruma alanları üzerinde de elektrik üretim hatları dahil olmak üzere çeşitli altyapı inşaatlarının yapılmasının önü açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gittiği bu değişiklik iklim krizi çağında doğal ve kültürel alanlar için koruma kalkanı olan sit kapsamının aşındırılması anlamına geldiği için de kaygı verici. Korumacılık ilkesiyle ters. Bu yönetmelik değişikliği geri çekilmeli. Asıl kamu yararı zeytinliklerin, doğal ve kültürel varlıkların korunduğu ve iklim ve çevre politikasında talebimizi tekrarlıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı zeytinlerin sonu anlamına gelecek olan bu düzenlemeyi bir an önce geri çekmeli dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gününde Ukrayna'nın Enerhoder'i. Kentindeki Japorya nükleer santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucu yangın çıktı. Santral'in bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlikeye geçmiş değil. Reuters sabah saatlerinde Santral'in Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Çatışmalar Santral'in kontrolünde de sorun yaratıyor. Dün gece yaşanan çatışmalar sırasında itfaiyeciler söndürme işlemine başlayamamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı ve Karmaşanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangının ardından yapılan ölçümler Zaporya nükleer santralinin radyasyon seviyesinin normal olduğunu gösteriyor. Ukrayna Nükleer Enerji Kurumu ise bir numaralı reaktörde güvenlik riski yaratmayan hasar olduğunu, tesisteki diğer ünitelerde sorun olmadığını açıkladı. Bir kriz ekibi santrali sürekli kontrol etmeye başladı. Zaporya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu Söyleyen Zelenskiy ise Ukrayna Başkanı Çernobil nükleer santralinde geçmişte sadece bir enerji ünitesinin patlattı, patladığını hatırlattı. Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dimitri Orlov ise yaptığı açıklamada santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Evet nükleer enerji her zaman için bir tehdit. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının ekonomik ve siyasi bir silah olarak kullanıldığını söyledi. Plan Bloc'un şimdi ve gelecekteki kış arasında Rus gazına olan bağımlılığı nasıl azaltabileceğini ana hatlarıyla belirtiyor ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na devam eden desteğin yanı sıra Avrupa vatandaşları için uygun fiyatlı enerjiyi sürdürme hedefleriyle de örtüşüyor. Basın toplantısında Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili kısa vadeli çeşitlendirmelerin yanı sıra uzun vadeli temiz enerji önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Bu plan Avrupa Birliği Komisyonu'nun gelecek hafta çıkması planlanan önerisine paralel olarak beklenmedik karlar üzerinde de bir vergi önerisi içeriyor. Bu enerji şirketlerinin son doğal gaz fiyatlarındaki artıştan elde ettiği karları yenilenebilir enerji yatırımlarını yenilemelere ve savunmasız müşterileri desteklemeye yönlendiriyor. Plan Avrupa'nın fosil yakıtları olan bağımlılığının ve enerji verimliliğindeki yavaş ilermenin sona ermesi gerektiğini vurgulamış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.